Yine dünkü konuların biraz devam mahiyetinde olacak ki biliyorsunuz dün bazı kelimeler üzerinde, kavramların açılımları üzerinde duruyorduk. Bu kelimeler ve kavramlar önemli demiştik çünkü duygusal yapımızda, itsel yapımızda bunların her biri aslında formatı var olan, o unsurları, o potansiyeli tetikleyen, tahrik eden, uyaran, açan iksirlere sahip bu kelimelerin öyle özellikleri var. Bu kelimeleri kainatta görmeyle beraber kainatla intisap, bütünleşme gerçekleşiyor. Ne kadar bu kelimelerin iç dünyamızda e, sindirimi ve dahi hikat noktasında rafineri gerçekleşirse, o zaman işte, içimizde olan o duyguların fiziki aleme yansıması ve dahi bütünlük arz etmesi. Tabi bu kelimelerin tekrarı üzerinde durduk. Mesela dün bahsettiğimiz kelimelerden bazıları biri tasavvuftu, biri miraçtı, ondan sonra gayb alemine ait bazı tanımlamalar anışlar üzerinde durduk. Ve bu kelimeleri tekrarın esprisi nedir demişti ki insanın birlikten geldiği. Yani insan vahdetten gelmiştir. Ceset içerisinde bir şeyler yapıp bir daha tekrar vahdete dönmesi gerekiyor. Birliğe dönmesi gerekiyor. İşte insan ne kadar o birliğe döner ise Çokluk aleminden kurtuluş süresi ne kadar kısa sürer ise, o periyodu ne kadar aza indirir ise o kadar canlı oluyor. Canlılığını koruyor, miracını tamamlıyor. Yükseliş, konsantrasyondur. Konsantrasyon da birlemek demektir. Hedefe varabilmek, varlığı tamamlamak. Tamamlamak demek de kesret içerisinden, çokluk içerisinden, bitiş içerisinden, çürüyüş içerisinden çıkıp birliğe dönebilmektir. Yani konsantrasyon sağlandığı zaman tek noktaya kilitlendiği zaman insan o zaman insan ceset boyusundan çıkıyor. Sadece ceset boyusunda kalmıyor. Bu kelimelerin tekrarı ve bu kelimelerle köksel birleşmemizin faydaları üzerinde durmuştuk yine. Şimdi birkaç kelime daha var. Bunlardan bir tanesi de vahdetil vücut kelimesi. Vahdetil vücut ne demektir? Vahdetil vücut, varlık birliği demek kelime olarak. Yani bazı talebeler, diyelim, kainatı o kadar gölge görmüşler ki, hiç şeklinde görmüşler ki, varsa yoksa her şey Allah'tır demişler. Sadece ve sadece Allah görünüyor demişler. Yani Allah'ın zikrine öyle bir kitlenmişler, öyle bir konsantre olmuşlar ki başka hiçbir şey göremez hale gelmişler. Bir de materyalist vahdetil vücut anlayışı var ki o küfürdür. Materyalistlerde de vahdetil vücut nasıl yani? Onlar da şöyle diyor, Allah yok. Varsa yoksa kainat var. Varsa yoksa madde var. Allah yok demişler. Diğerleri ne diyor? Madde yok, kainat yok, Allah var. Materyalistler ne diyor? Allah yok, kainat var. Diyor. Şimdi bu fikir aslında İslam dininde ideal bir inanç sistemi değil. Bir sistem inanç biçimi değil. Burada Allah da vardır. Kainat vardır. Peki, kainat Allah'ın ortağı olmuyor mu? Hayır olmuyor. Çünkü kainat dediğimiz şey, Allah'ın sadece ve sadece tecellisi ve gölgesidir. Yani, kainat vardır ama gölgedir, bir tecellidir gerçek manası ile yoktur. Yani yaratıcılık manası ile ve dahi edil, etken manası ile yoktur. Kainat bir edilgendir. Etken olan sadece Allah'tır. Kainat ihtiyaç içerisinde olandır. ihtiyacı olmayan Allah'tır. Çünkü Kur'an-ı Kerim kainatı da var olarak kabul ediyor. Allah'ın isimlerini onun içerisinde gösteriyor. Bilasa, vahdetin vücut noktasında bazen içine girip çıkılamal çıkalamayan meseleden bir tanesi bu yani. Şimdi aşk kelimesi üzerinde dilerseniz birazcık duralım. Bu kelime de çünkü belki ana kelimelerden bir tanesi de bu aşk tetikleyen bir unsurdur. Evrenin yaratılışının en ana sütunlarından bir tanesidir. Barutu ateşleyen bir unsurdur. İnsanı de tutan, devamlılığını sağlayan, açıldıkça açılan ve bitmeyen sırları açan bir sırdır aşk. Kelime olarak aşırı sevgi demek, aşk, aşırı sevgi duymak, varlığı istemek demek, varlığı genişletmek demek olan bir kelime. Şimdi insan bazen maddeyle ebedileşeceğini sanıyoruz böyle bir yapısı var. Böyle bir özellik katılmış insana. Maddeyle ebedileşeceğini zannediyor. Kadınla ebedileşeceğini zannediyor. Veya başka işlerle ebedi olacağını zannediyor. Çünkü insanda ebediyete karşı bir özlem var. Ebedi olmak istiyor. İnsan ebedi olmak istiyor. Bu ihtiyacını nasıl karşılayacak? İki türlü alternatif var. Bunda. Ya Allah'ın göndermiş olduğu kelimeye vahye sarılacak veya kendi uydurmuş olduğu kelimelere sarılacak. İşte insan, madde kendi ilahıdır bir açıdan. Yani uydurmuş olduğu, ilah olarak uydurabilir maddeyi, ilah olarak tapınabilir. Kadına ilah olarak tapınabilir. Yani öyle zanneder. Ama bunların hepsinden öte gerçek aşk ilahi aşktır. Gerçek, insanı ebedi yapacak olan şey ilahi aşktır. Allah'ı sevdiği zaman, Allah'a bağlandığı zaman, Allah'ın tecellilerine mazhar olduğu zaman, o zaman ebedileşiyor, o zaman var. Yani kadına olan aşkın esprisi de odur. Ne oluyor? Şimdi öyle bir şeyle ebedileşeceğini zannediyor ama o şey, ebedileştiren şey kendisini sınırlı. Dünyadaki nesli noktasında... Tamam kadın ebedileşmeyi sağlıyor ama o duygu sadece dünyadaki ebedileşmeyi, sadece onunla sınırlı değil ki ebedileşme duygusu, dünyada ebedileşmekte. Sen sonsuz yaşamak istiyorsun. O sonsuz yaşamanın sadece bir parçası var, dünya hayatındaki ebedileşmeyi temsil eden kadına sarılıyorsun. Sınırlı oluyor, çocuk oluyor, çocuksu. Bir, e, duygu gerilimi oluyor. Daha ötesi lazım. Hakiki manası lazım. Mecazdan hakikate geçmek. Çünkü sen bir kadınla az önce bahsettiğimiz gibi beraber olduğun zaman çocuk oluyor. Senin varlığın ebedileşiyor bir açıdan fakat biraz yapmacıktır bu. Biraz yanıtıcıdır. Çünkü gerçek varlık Allah'la var olmaktır. Gerçek ebedilik Ezeli ve ebedi olan Allah'la intisap içerisinde olmak Gerçek aşk, ilahi aşktır. mecazi aşklar sonunda ilahi aşklara dönmüşlerdir. Bundan dolayı bakmışlar ki sevdikleri şey geçicidir, fanidir. Değmiyor o seviye yani. Ebedi duygusunu tak, kadına atlamışlar. Ancak benim ebediyetim bu tatmin etmiyor. Bu doyumuyor. Leyla'dan geçip. Mevla'yı bulma faslına beste yapmışlardır. O fasla dönüşüm yapmışlardır. Değmediğini anlayınca. Onu bırakıp gerçek sevgiye dönüp Allah'a bağlanmışlardır. Bu noktada birkaç kelime daha var. Tek bir tesbih hamd kelimeleri. Şimdi Allah'a aşık olunur dedik. Fakat Allah'a haşa bir kadın gibi bazı divanlarda bir kadın suretinde anlatılmış onlar mazmundur artık. Mazmunları aşmak lazım. Yani ebedi manalarıyla onları aşmak lazım. Zahiri manasıyla e, onları anlarsak Allah'ı haşa bir insan sureteniz dokup yakışmaz bir tutum içerisine gireriz. İşte Allah'ın yüceliğine uygun onun ulviliğine uygun onu sevmek onu tanımak için yine Dinin bize vermiş olduğu, vahyin bize vermiş olduğu kelimeleri bilmemiz lazım. Dedik ki önümüzdeki alternatifler ya kendi bildiğimiz kelimelerle bazı duygularımızı tatmin edeceğiz. Bu toslamak demektir. Sınırlıdan çıkan şey sınırlı olur. Veya Allah'ın vermiş olduğu kelimeleri iyi bilmemiz lazım ki işte ancak bu duyguları tatmin eden bu kelimelerdir. Mesela Allahu Ekber demektir. Allah her şeyden yücedir. Her şeyden yücedir. Her şeyden yücedir. Senin şu anda Allah'la alakalı kurmuş olduğun hayallerden de Allah yücedir. Bin senelik ömrün olsa, bin sene sonra Allah hakkında çok bilgiler edinsen o bilgilerden de yücedir. Allah sizin hayal ettiğiniz her şeyden çok çok çok çok çok çok daha yücedir. Allah Allahu Ekber'dir. Allah bin bir sıfat sahibidir. seviyor seviliyor merhamet ediyor kızıyor gadap ediyor gazap ediyor rızası yok rızası oluyor gibi sıfatlara sahip Allah sonsuz güzellikler san sonsuz sıfatlar bu bin bir tabi çok benkinet olabilir yani bin bir sonsuzdur yani Allah sonsuz. ...bunlar aşkındır yani... ...aşkınlık içerisindedir... ...yani Allah, Allahu Ekber'dir... ...Allah sonsuzdur... ...Allah hiçbir şeye benzemez... ...Elhamdülillah da... ...Allah mükemmeldir... ...hiçbir kusur onda yoktur... ...Sübhan Allah diyoruz... ...hiçbir eksikliği yok... ...yanlışlığı yok, çirkinliği yok... ...La İlahe İllallah diyoruz... ...Ondan başka gerçekte... ...hiçbir varlık yok... Allah vardır, kainat da vardır, yıldız da vardır, bulut da, çiçek de ama hepsi bunların gölgedir. Nedir? Tecellidir. Gerçek varlık sadece Allah'tır. Gerçek varlık sadece Allah'tır ki zaten la mevcuda illa da bir açıdan esprisi budur yani. Allah kendi kendine yeterlidir. Allah kendi kendine yeterlidir. Yani bizim gibi edilgen değildir Allah. Hacı, kansusyan bir gün, ertesi gün, öyle bir şey yok yani. Bu konuda din bize aşkın değerleri öğretiyor. Öte duyguları öğretiyor. Din bize şu anda belki duygu dünyamızın e, anlayışta güçlük çekmiş olduğu konuları Patlıyor, atlatıyor. İksir gibi. Katalizör gibi, Bak, din katalizör gibi. Ne yapıyor? Reaksiyona giriyor. İnsanın fıtratına giriyor. Fıtratı bozmadan reaksiyonu hızlandırıyor. O duyguları açıyor. Duyguları belli bir baraj mesafesine aştırıyor. Aşkın duyguları bize veriyor. Bu kelimeler, bu kavramlar. Allah'a aşık olabilirsiniz. Allah'ı sevebilirsiniz. Din bize ne yapıyor? bize aşkın değerler öğretiyor. Fakat her şeye rağmen yine bir çerçeve içinde kalabilmek. Yani Allah bir kadına, bir beşere benzetmemek. Öte duygularda. Peki etrafımızda olan hakikatin, bazı şeylerin, çok zaman zaman bunların tartışmaları da olmuştur. Yanlış olduğu şeklinde görüşler var. Bu konuda acaba düşünceler nedir? Bu konuda hakikat hangi perspektiften çıkar? Hani yanılgıdır, hayaldir filan gibi. Şimdi bu noktada yine Kur'an açısından yolu bulmamız, orta yolu bulmamız. Bak şimdi orta yolu bulmamız. Bir tanesi diyor ki kainat tamamen hayaldir diyor. Öbürü diyor ki hayır diyor, hayal değil gerçek. Orta yol ne acaba bu? İki tarafın da duygularına, iki tarafın da görüşünü çok iyi bilen, bir operatör düşün. Acaba bu konuda ne diyor? Bu manada Kur'an-ı Kerim ne diyor yani? Orta yolu bulmak. Kainat var mıdır yok mudur? Eskiden beri bu tartışılmış. Kimisi demiş ki hayaldir demiş. Kimisi demiş bir yanılgıdır demiş. Kimi varsa yoksa hakikat kainatın ta kendisidir demiş. Kainatı ilahlaştırmış. Peki Kur'an bize bu konuda ne diyor? Mucize olan kitap bu konuda ne diyor? İşte mucize olan kitap ortaya yolu bulmuş. Diyor ki nedir olduğu şey? Kur'an kainatı bir tanrı gibi göstermiyor. Yani bunlar kendi kendine yeterli, etkin ve yetkin varlıklardır demiyor. Yanılgı ve hayaldir de demiyor Kur'an. Ne diyor peki Kur'an? Kur'an kainat ve mevcudat tecellidir diyor. Şimdi tecelli ne demek peki? Şöyle bir misalle izah edebiliriz. Güneş var mesela. Güneş. Güneşten bir çay kaşığı bir kütle alırsan o kütle ne yapar? İstanbul şehrini yok edebilir. Neden? Çünkü güneş o kadar yoğun bir maddedir ki. Bu fiziksel olarak kanundur yani. Evet, güneşten bir çay kaşığı kütle İstanbul şehrini yok edebilir. Çünkü güneş çok yoğundur. Güneş yoğundur. Güneşten kütle alıyoruz, İstanbul şehrini yok eder. Neden? Çünkü güneş yoğun. Fakat bir de güneşin ışınları var. O da varlıktır. Ama güneşin ışınları ile güneşin kendisi arasında çok fark var. Ne kadar fark var? Bire bir milyon fark, bire milyar fark var. İşte şimdi biz de Allah'ın güneşinin ışını gibiyiz, yani tecelli gibiyiz, hayal değiliz, varız bizler. Ama Allah'ın sonsuzluğunda, Allah'ın yoğunluğunda sanki yok gibiyiz. Ama yok değiliz, varız. Acıkıyoruz. Üzüyoruz, dinleniyoruz, öğreniyoruz, yapıyoruz, zevk alıyoruz. Böyle hayali bir dünyada yaşamıyoruz yani. Yanılgu filan değiliz. Ehli sünnet bu noktada şöyle bir ifade de bulunuyor. Eşyanın hakikati gerçekleri sabittir diyor yani. Ama ışık olarak, kütle olarak değil. kütle olarak haşa kıyas bile kabul etmez yani. Kütle olarak kıyas bile kabul etmez. Özgün varlık olarak nedir? Gerçek varlık gerçek varlık, özgün varlık olarak Allah'ın zatıdır. Gerçek, mutlak gerçek odur. Allah'ın sonsuz olan o varlığına karşı, sonsuz olan o gerçekliğine karşı, onun yanında sanki bizler yani hayal ile gerçek arasındaki fark ne ise Allah'ın varlığı yoğunluğu o ile tecelli arasındaki fark da onun gibi bir şeydir. Güneş örneğini verdik. işte, güneşin bir çay kaşığı ile ışın arasındaki fark nasıldır? Sanki o ışınlar yok gibidir yani. Ama vardır ışınlar. Gibidir sadece. Ama vardır. Biz onun sadece ve sadece tecellisiyiz. Biz güneş gibi değiliz. Ama ışık gibiyiz. Bir tarafta herhalde anlaşıldı inşallah yani tekrar edersek dedi ki güneşten bir çay kaşığı kütle alıp İstanbul şehrini yok eder. Yoğun bir madde. Ama güneşin ışınları nedir? Hayat veriyor. İşte enerji veriyor değil mi? Güneşin ışınları vardır. Ama o kütleye göre nedir? Sanki azdır yani. O sonsuzluğun yanında. Yoksa eşyanın hakikati vardır yani. Hakaykül eşyayı sabit Ne demek yani hakaykül eşyayı sabit etün? Eşyanın hakikati, yani gerçekleri diyelim, sabittir. Ama ışık olarak, kütle olarak değil, kütle olarak haşa haşa, piyas bile kabul etmez. Şimdi fizik bunu izah ediyor. Kainat bir dalgadır diyor. İşte bu noktayı esas alırsak, hem Kur'an'ın özelliğini görmüş oluyoruz, hem de bu sıkıntıdan kurtuluyoruz. Acaba biz var mıydık, yok muyduk, Tanrı mıydık, hayal miydik, böyle çelişkilerden, kuruntulardan kurtulmuş oluyoruz ki, işte bazı e, noktalarda böyle yanılgılar veya şeyler, böyle tartışmalar olabiliyor. Yani e, burada bazı e, yanlış anlamalar olabilir. Yoksa e, eşyanın gerçekleri sabittir. Ve biliyorsunuz e, ortaya o Kur'an-ı Kerim. Hz. Musa Aleyhisselam ne yapmak istedi? Allah'ı görmek istedi. Allah Teala daha bak dedi. Daha tecelli edince Musa Aleyhisselam bayıldı ayetin tabiriyle daha bir tecellidir. Yani e, daha bak diyor, bayılıyor. Şimdi biz yok değiliz, hayal dediğimiz bir kuruntu da değiliz. Varız bizler. Yani dalga olduğumuzu anlayıp, ışık olduğumuzu anlayıp, o ışığın bir daha membaana dönmesini sağlamamız lazım. Güneşin ışıkları nereden geliyor? O yoğun kütleden geliyordur, Güneş'in ışınları. İşte bizler de o yoğun kütlenin Allah'tan geldiniz ve bir daha Allah'a döneceksiniz. Ayetinin belki bir açıklaması da bir açıdan manası da bu olabilir yani. Işık olduğumuzu anlamamız lazım, tecelli olduğumuzu anlamamız lazım. Ve o ışığın tekrar menbaana dönmesi lazım. İşte sağlıklı bir şekilde döndüren, sağlıklı istikametin yolu tarif eden orta yolun hakimi İhtinas-ı Röten-Müstaki kuran Namaz mevzu. Orta yolda bizi ilerleten, sağlıklı bir şekilde gönderen namaz kavramı kelimesi. Salat ve namaz. Şimdiye kadar konuştuğumuz, bahsettiğimiz bu kelimelerin, bu kanunların ve bu formüllerin Ana sütunda formülü, ana direği belki de namazdır. Çünkü bu kavramları tek tek yaşatıyor namaz. Yani namaz, durağın enerjiyi aktif hale getiren bir iksirdir gibidir. Yani Yaklaşım sağlamak için namazı daha böyle detaylı. Sizde olan istidatları e, tetikleyen, yaşatan, ve o istidatları açtıktan sonra onlara orta yolu bulmalarını sağlayan unsurlardan biridir namaz. Bedeni bir harekettir. Bedeni hissediyorsun. Sırf ruhi, kalbi bir ibadet değildir namaz. Hem ruhi hem kalbi yönü var. Bir de bedeni itibariyle bir şeyler hissediyorsun. Salat. Bazılarına göre bağlantı anlamına geliyor. Yani kişiyle Allah arasında bir bağlantı. Bazılarına göre de sırt kemiğinin omurgası anlamına geliyor. Yani insan günlük hayatının, günlük işlerinin, bir günde bildikleri her şeyin bel kemiği namaz. Namaz kılmayan insan o zincirden, o ipten ne oluyor? Kopmuş oluyor veya başka bir tabirle bağlantı manasını ele alırsak, namaz kılan insan Allah'la öz varlıkla gerçek varlıkla bağlantı içerisine giriyor ve varlığını arttırıyor tecellisini artırıyor. İlahi yansımalarını kalbine giren ilahi yansımaları artırıyor, besleniyor. Kılmayan insan o bağlantıyı koparıyor. Karanlığa düşüş, kayıp olur. Bu noktadan bu, bu, bu diyet çok önemli. Namaz kılmamak nitelik bakımından, yani mesela kafirler de değil mi namaz kılmıyor yani. Nitelik olarak Allah'tan kopuk olmak. Onların günlük hayatı, namaz kılmayanın, yani günlük hayatının canlılığı bitiyor, cansız oluyor. Çünkü namazı günlük hayatın içinden çektiğin zaman, bütün işler ipi çekilmiş tesbih gibi oluyor. İpi çekilen tesbih ne olur? Dağılır, gider. O boncukların hepsi savrulur. İşte namaz da insanın duygularını, latifelerini istikamet üzere. Şimdi ezan. Ezan sosyal bir sembol, bir şiar. Yani ezanın manasını herkes biliyor. Ezan kelimesi bildiri anlamında da yani her gün beş vakit topluma bir bildiride bulunuyorsun ey insanlar kendinize gelin sizler bir özden koptunuz tecellisiniz bir daha öze dönün Manaları manaların bir de insanın temel görevlerini icra etmesi söz konusu temel bir görevini nedir yani insan şimdi bütün varlıklar içerisinde bir komutan gibi bir komutan her şey ibadet ediyor her şey zikrediyor her şey tesbih içerisinde imkan olsa da şu evrenin ana senfonisinin bir grafiği çıksa herhalde ki orada La ilahe illallah lafzı net bir şekilde görülür ki zaten insanın en e, maddesel olarak içsel e, yapısında hücrenin içerisindeki DNA'da Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin yazılmış olduğunu belki duymuşsunuzdur. Yaratan Rabbinin adıyla oku ayet kelimesiyle kelimesi ile alak, alakalı bölümler hep geçiyor bunlar. İşte her şey bu noktadır tesbih içerisinde. Ezan, insanın bu kainattaki bütün tesbihleri, bütün hamdleri, şükürleri, tevdi kelimesiyle ilahi aleme doğru ilan etmesi. Yani sırf insanlara namazı bildirme aracı değil ezan. Bu kainattaki tevhidi haykırmaktır. Bakın çok ilginç bir şey. Bir hadis-i şerifte deniyor ki, gök ehli sizden sadece ezan sesini işitir, diyor. Gök ehli sizden sadece ezan sesini işitir. Boşlukta ses duyulur mu? Uzayda ses duyabilir misiniz? Duyamazsınız. Çünkü iletişim yoktur. Yani sesin duyulabilmesi için moleküllerin birbirleriyle titreşmesi ve iletişimin olması lazım yani. Ancak uzayda öyle bir şey yok. Demek ki ses duyulmaz. Ama Neil Armstrong uzayda ezan sesini duymuştur. Sadece ve sadece ezan sesini duymuştur. Başka ses duymamıştır. hadis şerifin ifadesine dikkat edin. Gök sizden sadece ezan sesini işitir. Ezan sesini duyar. Diyor. Çünkü ezan bu kainatın tüm aleme Tevhidini bildirmektir, tevhidini haykırmaktır. Bir de ezanların uzayda yansıması işte, bunu söyledik yani, harika bir olay. Ezan büyük tevhidi yansıtıyor, büyük tevhidi yaşatıyor. Onun için din dili olması, ezanın din dili, vahiy dili olması çok ehemmiyet arz ediyor. Şimdi bazı kelimelerin uzaydaki almış olduğu şekiller vardır. Değil mi? Yani kullanmış olduğumuz şu andaki bu kelimenin mesela Allah büyüktür kelimesinin uzayda almış olduğu bir şekil vardır. Bir de Allahu ekber kelimesinin almış olduğu bir şekil vardır. Onun frekansıyla onun havada almış olduğu e, titreşim gerilim ile Allah-u Ekber gerilimiyle Allah büyüktür gerilimi arasında ses frekansı arasında yani büyük farklar vardır. Şimdi bu kadar e, frekans arasındaki farklarda bile e, ayrımlar varsa frekanslarda bile farklar varsa ve tabii ki başka tesir noktasında da etkileşim noktasında da muhakkak farklar olacaktır. Muhakkak ki onun farklar e, yapmış olduğu operasyonlarda yapmış olduğu ıı, işlevlerde bazı farklılıklar muhakkak ki olacaktır. Yani vahiy kelamlarıyla beşeri kelamlar, o manevi aleme ait şifreler ile kendi anlaşma dilimiz arasında muhakkak ki çok ıı, farklar vardır. Onun açmış olduğu, ruhta açmış olduğu istidatlar tabii ki farklılır. Şimdi e İnsaniyet acaba nedir? Son olarak kelimeler kelimeler noktasında insaniyet kelimesi üzerinde duracağız ki insaniyet şudur. İnsaniyet her şeyin bir zıttı olduğu gibi yani aklın zıttı akın zıttı nedir? Karadır. Bak, olanın zıttı karadır. Erkeğin karşıtı nedir? Kadındır. Altının karşıtı nedir? Üst mesela altın karşıtı. Ee, i̇nsaniyetin karşıt manası da vahşet demektir. İnsaniyetin opustof eşittir vahşet demektir. Yani biz insanlar ya Adem olacağız, yani insan olacağız veya vahşi kalacağız. İnsan için önde iki alternatif vardır. Ya insanlıktır ya vahşi kalmak. Ortada olmak söz konusu değil Yani bir hayvan türü gibi Yaşayamayız bizler Mutlak bir vahşete gireriz Yamyamlığa gireriz Bak Bazı kabilelerde mesela böyle şeyler var Yamyamlığa gitmişler Ve insanı insan kılan Yine başta hep Anlatmaya ifade etmeye çalıştığımız Kelimeler ve kavramlardır Kelimeler ve kavramlar Kur'an-ı Kerim'de vahiy olarak ifade ediliyor kelimeler bindir mesela insanı insan yapanı. Dindir mesela insanı, insan yapan unsurdur, ibadettir, adalettir, kanundur, hukuktur, manevi yükseliş, miraç zikirdir, ezandır, namazdır. İşte bütün bunlar insan olabilmemiz için, medeni olabilmemiz için vazgeçilmez olan oktelerdir, temel noktalardır. Demek ki bunlar olmadan insaniyet olmuyor, insanlık olmuyor. Ee, ...insan hepten vahşete düşüyor... ...gerçek insaniyet... ...ancak e, dindarlıkla oluyor... ...din ile oluyor... ...insanlığın olgunlaşması... Kemal i̇şte bu kelimeleri bilen... ...bu kelimeleri yaşayan... ...bu kelimelerin açılımını... ...iç dünyasında hisseden... ...ve bu açılmış olan... ...dallanmış olan köklerin... ...bizim yapımızı kuşatması... ...mana alemine açılması... ...gayb alemine açılması... Kalbi duygularımızı geliştirmesi, hayatın kanunuyla bizi bütünleştirmesi, ancak namus ile oluyor, iman ile oluyor, düzen ile çevresini düzenleyen insan insan bir Yoksa ne oluyor? Vahşi bir hayvan oluyor, canavar hayvan olup gidiyor. Şimdi kelimeler ve kavramlar tabi daha pek çok kelime ve kavram var tabi ki. Ancak biz burada temel olarak bazıları üzerinde durduk şimdi vaktimiz yettiği ölçüde inşallah şu mevzu da önemli yine bu kapsam içerisinde çeşitlilik var evrenin sistematiğinde çeşitlilik de bir kavramdır farklı milletlerin olması da bu da önemlidir. mesela farklı dinler var kainatta çeşitlilik, değişiklik eksiklikler var bazı noktalarda ancak eksiklik bir noksanlık değildir Eksiklik ilahi değerlerin, ilahi isim ve sıfatların çeşitliliğinden, evrenselliğinden, bolluğundan ve zenginliğinden kaynaklanıyor değişiklikler, çeşitlilikler, eksiklik gibi görünen şeyler. Yani biz Allah için elhamdülillah diyoruz, yani Allah çok çok mükemmel de diyoruz. Ne demek? Mükemmel demek ne demek? Mükemmel demek, varlığın her çeşidi, her rengi, her boyutu onda var demektir, kusursuz demektir. Onun için mesela kavimleri, yüce yaratıcı, varlık çeşitlerini mol tutuyor. Yani kainatta sadece iki renk yok, siyah beyaz yok, siyah beyazın çok çeşitli tonajları var, çeşitlilikler var. Kur'an'da da ayetler var bizim katımızda her şey var diyor. Bitmez tükenmez hazineler var diye ayetler var. İşte bu hazinelerden bu gaybi hazinelerden gayb alemindeki hazinelerden, dünyadaki aynalardan farklı tecelliler var. Farklı renkler var. Farklı milletler farklı diller mesela ortaya çıkıyor. Burada önemli bir nokta var. Ve bu kadar farklı millete rağmen farklı ırklara rağmen ademiyet konusunda bakıyorsunuz, hepsinin genetik yapısı bir. Nasıl mesela birbirleriyle evlenince çocuk olabiliyor, değil mi? Çünkü ruhlarında da aynı şekilde bir birlik var. Sadece hissiyat dereceleri farklı. Yani mesela birisi men diyor, öbürü erkek diyor, diğeri recul diyor. Fakat hepsinin ortak bir noktası var. Erkekliği tarif ediyor. Yani erkeklik denilen bir kavram üzerinde duruyorlar. Çeşitlilik. Yani hepsi bir birliğin farklı yansımalarını almışlar ama yine o birliği ifade etmeye çalışıyorlar. Bir tarafta vahdet, diğer tarafta kesret. O kesret denilen, o çokluk denilen şeyler birliği ifade etmeye çalışıyor. Sanki gayb aleminde erkeklik diye bir kavram yaratılmış. Bu dünyada sergilenmek üzere Gönderilmiş. Ancak bu sergide her insanın hissiyatına uygun bir şekilde bir kelime takılmış ona. İşte Adem'in üstünlüğü de zaten buradan geliyor. Bakın melekler diyor ki eşyaya isim takın diyor. Allah meleklere diyor bunu. Eşyaya isim takın diyor. Melekler takamıyor. Çünkü onlar bizim gibi soyut değerleri bilemiyorlar. Sadece Adem takabiliyor. Adem Eşyaya isim takabiliyor. Ve insanın isim takamadığı hiçbir şey yok kainatta. Ve insan bu noktada hayvan olmadığını gösteriyor. Ve dediğimiz gibi sıradan bir tür olmadığını gösteriyor. Meleklerden bile üstün olduğunu gösteriyor. Demek ki çeşitlilik bir zenginliktir. Ve Farklı tek bir varlığı sayısız varlıklara dönüştürme eylemidir. Var olan tek varlığı ve farklı tek varlığı sayısız varlıklarda tecellilerini gösterme eylemidir. Düşünün ki tek bir Türk milleti var, o zaman tek bir çeşit varlık olabilir. Yani ama hissiyatlar farklı olunca, kelimeler farklı olunca, ortamlar farklı olunca, alemler farklı olunca, Dertler adedince, milletler adedince, asırlar, kabileler adedince, evler adedince, kişiler adedince adeta hakikatin farklı boyutunun teksir edilmiş şekli oluyor. Evrendeki çeşitlilik buradan geliyor ve Allah sonsuz olduğu için adeta sonsuz şekilde yaratıyor. Diyeceksin ki, yani bu kadar çok çeşitlilik var ne işe yarıyor? Yarıyor. Çünkü... Ahiret alemi çok geniş bir alem. Orada onu seyredecek, zevk alacak, tad alacak. Ruhaniler, bazı şuurlu varlıklar, melekler. Hucurat suresinde çok enteresan bir şey var. Bu çeşitliliği diyor, biz yarattık ki birbirinizle tanışıp varlığınızı artırasınız. Yoksa birbirinizle düşman olup birbirinizi kesesiniz, yiyesiniz, aşasınız diye değil. Ya bütün mesele bu. Mesela İngilizler bakıyorsunuz bir işi genişletiyor, Türkler başka bir işi genişletiyor, Araplar başka bir işi genişletiyor. Bu şudur, yani herkes bir sahada ihtisat yapıp bir işi beceriyor. Takas yapınca her bir millet adeta yeryüzündeki milletler kadar ne oluyor? Zengin olmuş oluyor. Takasla beraber ee, o keşfedilen şeylerin birbirine transferiyle beraber az bir masrafla çok ürünler elde ediliyor. Bu önemli bir şeydir. Yine Allah'ın yaratma kanunları içerisinde iktisat vardır. Mükemmel bir mühendislik vardır. Mühendisliğin temel unsuru nedir? Az malzeme ile çok işler yapabilmektir. En iyi mühendis kimdir? allah Teala'dır. Her şeyde bunu görüyoruz. Mesela bir Bal arılarının yapmış olduğu altıgen peteğin özelliği en az malzeme kullanarak en çok alan kaplama altıgen peteğe ait bir özelliktir. Ve Cenab-ı Mevla o kadar az malzemeler kullanarak, iktisat ederek, yani ne fazla ne eksik tam kararlılıkta tutturaraktan çok ürünler elde ediyor. Bunu bilmeyen insanlar az masrafla ürün elde etme sistemi Allah'ın yaratışındaki sanatlardan bir tanesidir bu. Bunu bilmeyen insanlar insanlığı bilmiyorlar. Sanki tabiattan doğmuş, gelişmiş, tesadüfen İngilizce öğrenmiş, Türkçe öğrenmiş, Arapça öğrenmiş. Hayır tesadüf yok. Dillerin canlılığı vardır. Dinler, dillerde öyle özellikler vardır ki o kadar canlı ve kalıcıdır, kalıcıdırlar ki, kurallıdırlar ki, insan için mümeyyizdir. Yani alamet-i farikadır bütün diller diller üzerinde ayet kelimeler kerimeler ayetler var yani. Dillerimizin çeşitliliği, simalarımızın farklılığı da onun ayetlerindendir. Bütün diller yaklaşık 160 tane yaşayan diller. Belki 170 bin tane yani tarihte dil gelmiş, geçmiş, tarihe karışmış, kaybolmuş, kimilerinin bazı kelimeleri arasında farklı oluşumlar olmuş. Hepsinin kuralları var. Hepsinin düzeni var. Yani İnsanın dili böyle tesadüfen gelişmiş bir hadise değil. Allah'ı gösteren bir ayettir diller. Yüzlerimiz ve dillerimiz Allah'ı gösteren birer ayettir. Nasıl insanın yüz hatları hiç birbirine benzemiyor. Her bir insanın yüzüne ayrı bir mühür vurulmuş. Her bir insan. Hatta ırklara bakın. Onlar da Allah'ın ait. Irk olarak da yüzler farklı ya mesela yani. Hem ırk olarak hem fert olarak aile olarak sayısız mühürler var. İşte Allah'ın varlığını ve birliğini gösteren mühürler, diller de öyle ses tonları dediğimiz gibi ses telleri, dil kaideleri dil kuralları hepsi kainatın yaratılmasının sebebi Allah'ın ayetlerini göstermek, kainat bir belgedir yani Allah'ın ayetlerinin sergilendiği bir saraydır bu kavramları öğrenmek, tefekkür etmek bu kavramları öğrendikçe ne oluyor? İntisabımız artıyor Allah'a yakınlaşıyoruz, mesela ben edebiyatı çok seviyorum, dili çok seviyorum o kadar zevkli bir şey ki mesela edebiyat, kitap okumak 10 tane film seyretmekten zevkli geliyor filmde dilden ziyade davranışları görüyoruz değil mi? hissiyatı görüyoruz dilde daha çok hissiyat da var, var bir de dilin ahengi var yani müzik gibi bir özelliği var her dil bir müzik gibi mesela nota çıkarabiliyorsun ondan dolayısıyla Allah'ın yaratması da her sahada mükemmel olduğu gibi bu farklı dilleri farklı milletleri, farklı kabileleri yaratması da gayet yerindedir. Yani çok güzel, çok mükemmel bir hadisedir. İnsan dedik. Şimdi i̇nsan gayb aleminde, diller de gayb aleminde var. İnsanlık da gayb aleminde, zikirde, namazla miraçla, kanunda, beşeriyette hepsi e, dinde olsun, iman da olsun, nasıl dünyada ses olarak o fanatik bir kavramlık yönleri var. Bu hakikatleri insanın kalbinde var mesela genetik olarak kod olarak var. Hatta şöyle bir şey de diyebiliriz yani iki tane insanı bir adaya, bıraksın, bir adaya bıraksınlar. Bunu İbn Sina da iddia ediyor. İbn Tufeyl de iddia ediyor ki iki insan diyor. Bu iki insan bir kadın, bir erkek yaklaşık 3000 sene sonra diyor, dili öğrenecekler diyor, kavramları öğrenecekler, müziği öğrenecekler, inanç sahibi olacaklar diyor. Belki aralarında kavga olunca bir lider çıkar, onları barıştırır. Yani fıtrat ve dinin söylediği kavramlar evrenseldir. Nasıl evrenseldir? Onlar insanın iç yapısına programlanmıştır, kodlanmıştır. Bir bilgisayara alıyorsunuz, onun hard diskinde ana programlar vardır. İşte insanın da ana programında, haddisketinde olan temel unsurlardan bir tanesi de dildir. Adem'e isimleri öyle. Bildir yani. Yine dindir. Din, düzen getirme. Yine burada bazı kavramlardan bahsettik. Miraç, ibadet, zikirler, namus. Bunlar hep insanın genetiğine, manevi genetiğine programlanmış e, olan kodlardır. Mevcudat biliyorsunuz sinema gibi meleklere gösteriliyor. Ve melekler de ne yapıyor? Cevap veremiyor. isim takamıyorlar. İnsan ne yapmış? Cevap vermiş. Onlara isim takmış. İşte insanın yapısında Adem Aleyhisselam'ın yapısında olan bir şey bizde de var yani. Bize kadar intikal etmiş. Bir de bu kavramların kainatta maddi boyutları da var. Mesela namaz hadisesinin maddi boyuttaki yansıması nasıldır? Mesela bazı eşyalara bakın diktir. Namazda o mahlukat, o dik duran mahlukat, mesela ağaçlar değil mi? Kıyamı yansıtıyor. Namazdaki kıyamı. Bazı eşyalar var eğiktir. rukuyu gösteriyor. Bazı eşyalar secdededir. Hani bazı hayvanlar vardır. Karınlar üzerinde sürünür. Bazıları iki ayağı üzerinde yürür filan. Bunların hepsi kainat namaz kılıyor yani. Namaz o kadar evrensel bir olay. Yine mesela dil kavramının da maddiyata yansıması, mahlukatta, dış kepede, kainatta görülmesi. Kendi mesela belli harfler, koyunlar ne diyor, inekler mü me diyor, mesela kuşlar cik cik filan. Bunun da cüziyata yansıması. Biz bütün o hayvanların dilini alıyoruz en güzel şekilde. Komutanız ya biz kainatın hepsini en güzel şekilde yapıyor. Yine kainatta her şey namaz kılıyor. Ağaçlar kıyamla. Bazı mahlukat rükuda gidiyor, bazı secdede gidiyor. Yani bu maddi şekilleri bile kainatla bütün içerisinde evrensellik arz ediyor. Ama en mükemmeli tüm hepsinin yapmış olduğu vazifeyi nihai noktada bir komutan olarak kim ne yapıyor? İnsan. Komutan gibi. Mesela denge var kainatta. Denge. İhtinas sıratel mustakim. Orta yolda gidiyor kainat. Ne çok hızlı dönüyor Güneş'ten etrafında, ne de çok yavaş dönüyor. Elektron çekirdeğin etrafında ne kaçıyor, ne yapışıyor. Mesela yine kirlilik yok kainatta. İnsan elinin karıştığı alan hariç hiçbir yerde kirlilik yok. Her yerde ne var? Kutsiyet var. Kutsallık var. Yani Subhan, Sübhan Allah kavramı bütün kainatta elle dokunulur bir şekilde hissediliyor, görülebiliyor. Çünkü mükemmel bir temizlik var kainatta. Bakıyorsunuz, bir zilzal hadisesi oluyor. Evler yıkılıyor. Niye evler yıkılıyor da ağaçlar yıkılmıyor? Yoktan var eden ağaçları öyle bir dayanıklı şekilde yaratmış ki. Öbürü insan eli karıştığı için dayanıksızlık. Zaten hadis-i şerifte var, çok enteresan bir şey. Siz diyor, ölmek için doğuyorsunuz. Siz ölmek için. Ve yıkılmak için bina yapıyorsunuz diyor. Yani burada bina ve ölümün bir iç içeliği var. İnsanlar zannediyor ki bina yaptıkları daha çok yaşayacaklar. Evet bir açıdan öyle ama bir açıdan çok sıkıntıya giriyor. Bunun için kainattaki denge çok önemli. Yani hiçbir zaman insan kainattaki dengeye yetişemiyor. Temizliğe insan yetişemiyor. Kainattaki evrensel inanç materyaline insan kalbinde her zaman yetişemiyor materyallerine. İnsan her zaman, kainattaki bu kavramların karşılığı çok yoğun. Bu kavramlar kainatta o kadar konsantre ki insan her zaman buna yetişemiyor. Ama kalbimizde de var bunlar. Eğer biz kalbimizi dinlersek vicdan yanılmaz diyor ya, fıtrat yalan söylemez diyor ya, işte bindar olarak yaşarız. Yaşamadığımız zaman o zaman bu evrensel hakikatlerden kopuyoruz. Sistemin o yoğun olan yapısı bizi seleksiyona uğratıyor. Ne yapıyor? Sistem bizi dışlıyor, cehenneme atıyor. Bir çöpleye atıyor, yokluğa, hapse atıyor yani. Fakirliğe atıyor, işkenceye atıyor. Selekte ediyor bizi. Ama Rahman ve Rahim olan bu seleksiyon içerisinde de, bu hapis içerisinde de, bu fakirlik, bu işkence içerisinde de bizi varlığa katıyor. O sıkıntılar, o yaşadığımız hadiseler bizim e, bazı istidatlarımızın açılmasının yanında, günahlara kefavet olmasının varlığa katılıyoruz yani bu şekilde. Varlığa yaklaşıyoruz. Hani hep bahsettiğimiz gibi cehennem bir laboratuvar misali. İşte bu noktada Allah bizi gerçek insan yapsın, gerçek Adem yapsın, gerçek Dinber, Dengeli gidebilen bir yaratık. Dengeli giden insanın ismi nedir? Müslümandır. Kur'an özellikle buna Müslüman diyor. İslam ne demek? Denge demektir. Barıştırmak. Zıtlıkları barıştırmak. Yani barıştırmak kainatı. Yani İslam'ı işletmelik kavram olarak İslam denge demek yani. işletmelik bir kavram olarak. Gayb ile şadet âlimini dengeleyen, hissiyatla fikri dengeleyen, ahiretle dünyayı dengeleyen, kadın ile erkeği dengeleyen sistemin adı, formülün adı eşittir, İslam'dır. İslam bizi, yani Allah bizi bu sistem üzere vefat ettirsin. Mesela Yakup Aleyhisselam oğullarına tavsiyede bulunuyor. Sakın sakın Müslüman olmaktan başka bir şekilde ölmeyin zararlı çıkarsınız Bakara suresinde. Yani dengeli gidersek karlı dünyada da ahirette de dengesiz gittiğimiz zaman ne oluyor? Hem alemde sıkıntı e, çekeriz. Yani bu noktada böyle salt olarak ruhsal ruh olarak olmak da değil. Çünkü madde de Allah'ın yarattığı, madde de Allah'ın bir kavramıdır yani. Onu da o yaratmıştır. Ben ruhumu kurtaracağım beden önemli değil. Hayır olmuyor işte. Azaba giriyorsun. Dengesiz gidiyorsun. Onun için mirat şöyle tarif ediliyor. Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor. Ruh alemine, gayb alemine girdi, yaşadı geldi. Yine madde aleminde bir beşer gibi yaşamaya devam etti. Yani işte ben cenneti gördüm, artık yaşamayayım, gerek yok, orası zaten her şeye bedeldir demedi aleyhissalatü vesselam. Bu çok önemlidir. Geldi, dünyada yine bizim gibi acıktı, susadı, ağladı, namazını kudu, ibadetini etti, savaşına girdi. Girdiği bütün savaşlar miraçtan sonradır. Ve namaz bizim miracımızdır diye bir tabir var. İşte müminin miracı namazdır. Yani... Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam miracını yapıp da maddeyi bırakmadığı gibi, dünyayı bırakmadığı gibi biz de namazımızda maddi hareketleri yapıyoruz, manevi hareketler yapıyoruz. Yani yine dengeli gidiyoruz ki burada bize bir işaret de veriliyor. Bunları birbirinden ayırmayın. Namaz ve bu İslam bu kavramlar iç içedir. Bu da, burada da kaderin bir tecellisi var ki. Namaz, Müslümanların namaz kılıp da diğer milletlerin namazı bırakması da öyle tesadüf değil. Neden? Çünkü onlar da denge yok. Denge yok. Müslümanlarda namazın olması şöyle bir işaret adeta siz bu dengeyi muhafaza etmekle mükellefsiniz denilmektedir. Yani bu alemin doktoru, bu alemin operatörü sizsiniz. Bu sizin vazifeniz. Yani bu noktada dünyada bakınız Müslümanlar, iyi Müslümanlar yani bir ifade Dünyada işte maneviyatçı ne var? Hindistan ile tamamen maneviyattır Hindistan. Budist felsefeler tamamen ruhaniyat üzerindedir. Avrupa nedir? Biraz materyalisttir. Bilim, sadece bilim tarafından gidiyor. İşte Hindistan maneviyatçı, maneviyatçı olan Hindistan ile maddeci olan Avrupa'yı birleştirebilecek, tek hareketi yapacak yine sizsiniz. Çünkü siz namaz kılıyorsunuz. Onlar da namaz kalmamış. Kur'an, Kur'an'ın tabiriyle onlar namazı zayi ettiler diyor. Yani. Namaz burada orta direk dedik ya omurgada, beldeki kemik, orta kemik omurla. Namazı zayi ettiler, dengeyi kaybettiler. Kur'an birkaç yerde, birkaç ayet mesela Meryem suresinde Sonra bir nesil geldi diyor, namazı zayi ettiler diyor. Aynen ifade böyle. Dengeyi kaybettiler. Yoksa her millette dengeyi yaşatan peygamberler gelmiş. Onlar ders vermişler. Ve Müslümanların Orta Doğu'da bulunması da tesadüfi değil. Kaderin bir remizidir o. Şimdi Orta Doğu'nun, yani Müslümanlar Doğu ve Batı'yı birleştirebilirsiniz. Bak Müslümanlığın Orta Doğu'da olmasının da, oraya inmesinin de, bütün peygamberlerin de dinlerin de temelinde Orta Doğu'nun olması birleştirebilmek Doğu ve Batı'yı birleştirebilirsin namaz ne yapıyor? tevhidle birleştiriyor işte maddeye önem verdiği kadar manaya da önem veriyor ama maalesef tabi zaman zaman insan tek taraflı gidiyor ki bu aksaklıklar tek taraflı gitmekten yani camiye gidip 5 vakit eğilip kalkmak esas değildir o sadece yani esastır da sadece tek bir esas değildir. Tek unsur değildir. Namazın ma marası ailede, sosyal hayatta, siyasette, hukukta, kanunda namazı yaşamaktır. O kavramları yaşadığı zaman işte toplumsal bir namaz kılınıyor ki cuma namazları mesela bunun sembolik bir ifadesidir. Cuma ve bayram nedir? İşte toplumun sene boyunca yaşadığı toplam namazın orada pratize edilmiş bir şekli. O anda kılıyorsun onu. Yani demek toplumda bazen denge kalmadığı için cumalar da hükmünü yerine getirmiyor. Bakıyorsunuz bayramlar da şeker ve et bayramı olmaktan öteye geçemiyor. Bu noktada Rabbim hepimize yani bir de yaşamaya çalışan bizler inşallah dengeyi yaşatsın. Ger gerçek bir namaz kıldırsın. Gerçek manada yoksa azap şeklinde bir namaz kıldırır. Ateş içinde, sıkıntı içinde, katılık içinde, iyile kalka Allah bize namaz kıldırtacak. Nitekim Osmanlı'nın son zamanlarında nedense namaz hemen hemen hiç kılınmaz hale geliyor. Çok şaşırtıcı bir olay Bediüzzaman'ın tabiriyle. 5 sene Birinci Dünya Savaşı'nda Allah onlara namaz kıldırttı. Yat kalk şeklinde. Askerlikle ve savaşlar. çok enteresan. Zekât vermez oldular. Allah açlık çektirdi onları diyor ve bütün mallarını aldı. Oruç tutmaz olmuşlardı. Allah kıtlıkla yedi sene oruç tutturdu. Her şey karneye bağlan diyor. Yedi sene bu millet oruç. Tuttu. Bir ay oruç tutmayan yani dengeyi kaybeden gider. Yedi sene oruç tutmak zorunda kalır. Yani bu sistem çünkü dengeyi kuran insanlar üzerine bir açıdan bina edildiği için onların uygulanmaması birlikte sistem çok daha şiddetli bir şekilde onu seleksiyona uğratıyor. Sizin bir evladınız var, siz ona çok güveniyorsunuz, ona çok bilgiler vermişsiniz. O bilgileri alıyor, heder ediyor. Ne yaparsınız? Ona daha fazla bir e, operasyon uygularsınız. Yapılması gerekeni daha çok uygularsınız. Çünkü düzeltmesi gereken o yani. Bu açıdan bir ay oruç tutmuyorlar, yedi sene oruç tutmak zorunda kalıyor. Her şey karneye bağlanıyor, kıtlık yaşanıyor. Bunun için yani din gerici bir şey değil. Din çok evrensel, din kalıplar içerisinde değildir. Dini hakikatle bu evrensellik çerçevesinde kat kat genişler ve bilimin çerçevesinde kat kat aşacak kadar Genişletir bilimi de genişletir Ve insan ne olursa olsun Ne olursa olsun en önce dindar olmalı Ama Tek taraflı dindar değil Yani Mistik bir dindarlık ideal değildir Tamamen ruhaniyat eğilimli değildir Yani Önemli olan Fakat ne zaman mistik olur Ne zaman e, Tamamen ruhaniyet denildir Bu önemli hani ruh daha kapsamlıdır daha kavramlıdır ama bunun yanında bir de madde vardır peki ne zaman sadece mistik olur? ne zaman ee, mana yata mana yüklenilir işte herkes maddeci olur herkes teksi olur herkes bataklığa batmış olur sen de hiç olmazsa kendimi kurtarayım yani şöyle bir zelzele gelmiş bir yangın gelmiş ev gitmiş, mobilya gitmiş, yatak gitmiş bari mücevherleri kurtarayım. Öyledir yani. Mistrizm sadece evden mücevherleri kurtarmak olarak emredilir. Ama ideal değildir. Evin içerisinde mücevher de güzeldir. Ama evin içerisinde ne de vardır? İşte kanepede vardır, mobilyalar da vardır, yataklar da vardır. Ev bir bütündür. Bu noktada İslamiyet, madde ve mana hepsi bütündür. Dünya ve ahiret bir bütündür. Ama yani eski Sayid ve yeni Sayid dönemi de buna bir örnek. Eski Said dünya ile ahireti beraber götürmeye çalıştı. Ama ne zaman ki dünyaya yapmış olduğu çalışmalar ahireti engelir, o zaman sadece iman dedi, sadece ahiret dedi. Bütün her şeyi siyaseti bıraktı. Bazı işte bu tür dünyaya, dünyaya ait şeyler bıraktı. Sadece maneviyata yöneldi. Çünkü ev yanıyor. Karşımda büyük bir alev var, yangın var. İmanımı kurtarmaya, evladımı kurtarmaya konuşuyorum. Yani onun direkt imanını kurtarıyor. Direkt imanını kurtarıyor. Ha bunun içerisinde ona meslek edindirmek de vardır, evlendirmek de vardır, şu da vardır, bu da var. Hepsi de vardır ama iman gittiği zaman o evlendirmenin de bir anlamı kalmaz işte. Şeyin de, geleceğin de en önemli şeydir iman yani. Ama bildiğiniz gibi yani en birinci dairede e, İkisinin beraber gitmesi din dengedirilir. Ancak baktım ki madde batarıyor, madde ahiretten uzaklaşıyor. O zaman ahiret dünyadan hayırlıdır değil, dünyadan bir şekilde sadece maneviyata yönelmek. Yani tabi ideal olan nedir? Evi kurtarmak, mobilyayı da kurtarmak, kitapları da kurtarmak, bilgisayarı da kurtarmak kurtaramadığın zaman bari en önemlisi yani mücevherleri kurtarayım, parayı kurtarayım diyor. acil, çok acil durumlarda insan sadece ruhunu kurtarsa o da kârdır, kötü bir şey değildir fakat ideal olan sistem nedir maddeyle manayı kurtarmaktır, evle mobilyayı, hepsini kurtarmaktır, ideal olan budur yavaş yavaş sonlara doğru geliyoruz ki şimdi her millette şöyle bir şey var aynı kelimelerden ...farklı anlayışlara sahip olabiliyor. Aynı kelimelerden... ...farklı şeyler... ...anlayabiliyor. Bu ne yapmamız gerekiyor? Şimdi aslında... ...bu bize bir açılım sağlayacak. Yani bu soru sadece bu kadar değil. Bu açılım sağlayacak olan bir soru. Birazdan daha da netleşecek inşallah. Bir ciddi bir farklılık yok. Temel kavramlarda hiç yok. Çok ilginçtir yani. İstatistik bilgiler var. Mesela Adem kelimesinden... İman kelimesinden, namus kelimesinden, ticaret kelimesinden hemen hemen bütün milletler ortak manalar anlıyor. Yani bu kelimelerin gaybi bir arketipi var. Yani kelimeler böyle koru bir ses fonatiği değil. Sadece nüans hafiflikleri var ki o bir çeşitliliktir. O bir zenginliktir. Ana farklar yok. Nitekim görüyoruz. Mesela bir tufan hadisesi her millette var. Şekil ve şemalin detayı önemli değil. Mevlana bunu tarif ediyor. Üç kişi kavga ediyormuş diyor. Üç kişi kavga ediyormuş. Ortada üzüm varmış. Birisi inep diyormuş. Birisi üzüm diyormuş. Birisi de engür diyormuş. Şimdi sırf sen niye inep diyorsun? Öbürü niye engir diyorsun, öbürü niye üzüm diyorsun diye birbirleriyle kavga ediyorlarmış. Ancak hepsinin dediği de aynı noktaymış. Sadece ve sadece üzüm hakikatiymiş. İşte bu noktada hakikate inildiği zaman ihtilafın olmadığı ve gerçeğin bir olduğu görülüyor. Ancak hakikate inilmezse fanatiklikler ortaya çıkıyor, radikallikler ortaya, kavgalar ortaya çıkıyor. Bu noktada bütünü yakalamak derken hep bundan. Saf bilgiyi, anlamak derken hep bundan. Kur'an'ın evrenselliği ve kuşatıcılığı, rahmetellil alemin sırrı Efendimizin derken hep bunlardan bahsediyoruz ki Rabbim bunları hepimize nasip eylesin.